Onları mahşerde toplamaya da kadirdir. Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar, ihmal ve kusurlarınız sebebiyledir. Hatta Allah günahlarınızın çoğunu da affeder. Siz kaçmakla Allah'ın cezasından kendinizi kurtaramazsınız. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne de yardımcınız vardır. Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemilerde O'nun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. Eğer O dilerse, rüzgârı durdurur. Gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda, sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut, işledikleri günahlar sebebiyle, o gemileri batırır. Günahların bir çoğunu da affeder. Böyle yapmasının bir sebebi de, Âyetlerimiz hakkında tartışanların, kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir.